1469 numaralı konu, Muaz Bin Cebel'in ilme teşvik etmesi, Muaz Bin Cebel şöyle diyor, ilmi öğreniniz, çünkü Allah için ilim öğrenmek, Allah'tan korkmaktır, ilim talep etmek ibadettir, ilmi müzakere etmek tesbihtir, ilmi araştırmak cihaddır, ilmi, öğrenmeyenlere öğretmek sadakadır, ilmi ehline vermek Allah'a yaklaştırıcı bir ameldir, çünkü ilim helal ve haramın nişanlarıdır, Ehli cennetin yolunun belirtileridir, vahşet devrinde insana dosttur, gariplik devrinde insanın arkadaşıdır, tenhada insanla konuşan nesnedir, genişlikte de sıkıntıda da insanın önderidir, düşmana karşı insanın silahıdır, dostlar yanında insanın süsüdür, Allah onunla bazı kavimleri yüceltiyor ve onları hayırda önder ve imam yapıyor, onların eserlerinden istifade edilir, İnsanlar onların fiillerini uyar ve onların reyleri kâfi gelir, melekler onların dostluklarını istemektedirler, kanatlarıyla onları sıvazlamaktadırlar, yaş, kuru, hatta denizdeki balıklar, yerdeki haşerat, sahralardaki yırtıcı ve ehli hayvanlar ilim sahiplerine af talebinde bulunurlar, çünkü ilim cehaletten ölen kalpleri diriltir, gözlerin ışığıdır, kul ilimle en yüksek mertebeye varır, dünya ve ahirette en yüce kemale erer, İlmi düşünce, oruç tutmaya denktir, ilmi tartışma gece ibadetine denktir, ilimle akraba hakkı gözetir ve iyi kötüden ayırt edilebilir, ilim amelin önderidir, amel de ilmin takipçisidir, ilim ancak saadet sahibi kişiye nasip olur, şaki ve bahtı kara olanlar ondan nasip alamazlar.